Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace eylemcileri Galatasaray-Juventus maçında taraftarlarla birlikte açtıkları pankartta Şampiyonlar Ligi sponsoru Gazprom'un Kuzey Kutbu'ndaki tehlikeli petrol arama çalışmalarını protesto etti. 11 Aralık 2013 Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da Galatasaray-Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 70. dakikasında Greenpeace eylemcileri tarafından birlikte açtıkları dev pankartta Şampiyonlar Ligi sponsoru Gazprom'un kuzey kutbundaki petrol arama faaliyetleri protesto edildi. 200 metrelik pankartta Kick Gazprom Out of the Arctic yani Gazprom'u kuzey kutbundan şutla mesajı yer aldı. 18 Eylül'de Greenpeace'in Gazprom'a karşı düzenlediği barışçıl eylemin ardından gözaltına alınan 30 kişi arasında yer alan Gizem Akan, Bu protestoyla ilgili olarak şunları söyledi. Gazprom'un tehlikeli petrol aramalarına ve bunun iklim değişikliğine olacak etkisine dikkat çekmek amacıyla barışçıl bir protestoda yer aldığım için iki ay demir parmaklıklar arasında geçirdim. Bizi korkutmak istediler ama Greenpeace'in Gazprom ve Shell gibi petrol devlerine karşı kampanyası devam ediyor. Artık bütün dünyanın gözleri onların üzerinde dedi. Greenpeace'e göre Gazprom, Kuzey Buz Denizi'nde petrol arayan ilk şirket olmak için büyük çaba sarf ediyor. Gazprom'un petrol arama lisansına sahip olduğu bölge yılın 3'te 2'sinde tamamen buzlarla kaplı. Hava sıcaklıkları eksi 50 derece civarında, sert rüzgarlar var ve kışın uzun dönem sadece gece yaşanıyor. Bu da arama çalışmaları çok daha riskli hale geliyor. Gazprom'un Şampiyonlar Ligi gibi severek takip edilen etkinliklere sponsor olarak imajını düzeltmeye çalıştığını söyleyen Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin, Kuzey Kutbu'nda petrol sızıntısı yaşanma olasılığı oldukça yüksek. Gazprom'un açık denizlerde petrol aramakla ilgili bir deneyimi yok ve acil müdahale planı yetersiz. Bu da tehlikeyi arttırıyor diye konuştu. Gazprom'un şu anda Kuzey Buz Denizi'nde bulunan petrol platformu Prirazlomanya eski platformun parçalarından inşa edildi ve oldukça esnek olan Rus güvenlik standartlarını dahi karşılamıyor. Gazprom'un petrol sızıntısına müdahale ekipmanları da platformdan binlerce mil uzakta bulunuyor. Evet, gelelim Türkiye'ye. Çanakkale İdare Mahkemesi, Kaz Dağları'nda ağaçların kesilmesi ve doğanın tahrip edilmesine neden olan bakır, altın, gümüş gibi madenlerin arama çalışmasıyla ilgili Çanakkale Çevre Platformu Ziraat Mühendisleri Odası ve diğer kurumların açtığı davaları haklı buldu. Söz konusu kurumların ÇED, yani Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun yeterli teftiş ve inceleme yapılmadan verildiği ve aynı zamanda bu çalışmaların bir bütünlük içinde incelenmesi gerektiği belirtilerek, Açlı davada mahkeme ÇED raporları için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde davalı tarafların ÇED raporlarına ilişkin bilir kişinin verdiği olumlu raporları yerinde bulmayan mahkeme, davacıların öne sürdüğü söz konusu çalışmaların çevreye zarar vereceği ve ÇED raporlarının bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiği yönündeki itirazını haklı buldu. Davalı taraf olan maden şirketlerinin tabii ki bu karara hukuken itiraz etme hakları... Bakayım. Yargıdan üst üste yaşam savunucularını sevindirecek başka haberler de gelmeye başladı. Zeytincilik yasasının dilinerek madenciliğe olanak tanınmasının önünü açan yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulurken, Kaz Dağları'nda işletme aşamasına gelen 6 altı madenin 6'sı içinde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yargıdan bir başka sevindirici haber de Kozak Yaylası'ndaki Karayıt Köyü'nde geldi. Güzel Edremit Körfez Bekçileri adına, Gümçet Edremit Körfez Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Ayvacık Altı Ulaşım Limanı konusunda Çanakkale İdare Mahkemesi'nde görülen davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Gümçet açıklamasında, Zeytincilik Yasası'nın zeytincilik yönetmeyinde yapılan değişiklikle özellikle maden ve enerji yatırımları için engel olmaktan çıkarılmasını amaçlayan yasal düzenlemenin Danıştay'dan döndüğü dile getirildi. Karayut Köyü'nde Bilfer Madencilik tarafından kurulan demir, Madeni cevheri zenginleştirme sahasının ÇED iptal davasının da yaşam sanatçılarının lehine sonuçlandığını kaydeden Gümçet, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için açılan davaların tamamının da olumlu bir şekilde gittiğine vurgu yapıldı. Gümçet açıklamasında Kaz Dağları'ndaki ve diğer yerlerdeki bu olumlu gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi. Kaz Dağı'nın kuzeyinde mücadele eden yol arkadaşlarımızdan bugün aldığımız bilgilere göre işletme sahasına gelen altın madenlerine açılan ÇED iptal davalarında 6 adet yürütmeyi durdurma kararı alınmış, yedincisi de beklenmektedir. Bu toplu zafer tablosu karşısında söylenebilir ki, kaz dağları başta olmak üzere tüm yaşam alanlarımızda madencileri ve tüm doğa talancılarına geçit vermeyeceğiz. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadeleyi, emeklerimizin karşılığı olan bu çok sevindirici hukuksal kazanımların da verdiği moralle daha da ileri götüreceğiz. Yaşam savunucuları yaşamı koruyacaktır. Elde ettiğimiz bu kazanım ve onuru, Güney Afrikalı hak savunucusu, Nelson Mandela'ya diyoruz diyor Gümçet. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri